Evet, canlı yayın devam ediyor. Ergin Cimmen'le konuşmuş bulunuyoruz. Şimdi yayına kışında durdurduk esasında. Bu saatte kentin evet. tozu vardı. Cihan'ın dün çarşılı Baysal bugün. Öğlen de beraberdik. Beraber gaz soğuduk kendisiyle. Hı -hı. Metro'daki korkunç oyun da ee, nasıl diyelim kurbanlarından bir tanesiydi esasında. Evet. Yine de gelip burada kaydını yaptı. Hı -hı. Ama esasında Taksim Gezi Parkı. ...2-3 gündür süren Şenlik'te de hep birlikteydik ve sürekli ses kaydı alıyordu o da. Bu akşam onları paylaşacaktı ama biz birazcık daha şu anda şehrin tansiyonuna yakın olalım diye... kendisini de izniyle bu kaydı e, yayınlamayacağız ama internetten bu arada yayında olacağını söyleyebiliriz. Evet Şu dakika itibariyle değil, biz, bizim tercihimiz alana bağlanmak, alanda e, radyodan da... Dostlarımız var, gazeteci dostlarımız da var teker teker bağlanacağız hepsine. Şimdi öncelikle Eraslan Sağlam burada olacak. Eraslan merhaba. Merhaba İlsen. Merhaba Eraslan. İyi akşamlar. Merhaba Gözde. Ne, nelerdesin, neler oluyor? Ee, şöyle ancak e, büyük bir kalabalık şeyden, e, Harbiye'den, Şişli'den Elma Dağı kadar gelebildi. Ama geldiği anda çok ciddi bir gaz bombası adeta şey halinde yığın halinde Üstümüze doğru geldi ve kalabalığı geri koşturarak püskürttü ee, evet. polisler. Şimdi Dağı'nın arka sokaklarına daldı kalabalık ama dağılmaya pek niyeti yok. Herkes Taksim'e çıkmak için alternatif yollar arıyor İstiklal Caddesi'ne. Şu anda evet. e, İstiklal Caddesi'nde çok iyi bir kalabalık olduğu söyleniyor. Öyle ama mi? o kalabalığın diğer tarafa geçmesine izin verilmiyor. Elma Elmadağ'daki kalabalığında... Taksime geçmesine izin verilmiyor ama hiç kimse vazgeçmek niyetinde değil. Herkes şu anda alternatif yollar arama peşinde. Evet. Biz de dediğim gibi aşağıya yani şişhaneden yukarıyı deneyeceğiz. Eğer şey yapabilirsek, becerebilirsek size de hemen bilgi vereceğiz. Evet harika bir kalabalık söz konusu olduğunu o zaman çıkarabiliyoruz. Ondan üstü bir kalabalık ve çok yüksek bir öfke var. Yani evet. insanlar evet. Hem koşuyorlar hem de e, bütün protestolarını o, üstlerine gelen polise karşı bile getiriyorlar. Yemiş oldukları gaz bombalarına rağmen Hı -hı. gaz bombaları inanılmaz etkili çünkü çok yoğun halde evet, atılıyor. Evet. Yani atıldığı anda e, insanın önünü görmesi zorlaşıyor, nefes alması zorlaşıyor. O yüzden e, katılacak olanlara da aynı zamanda tedbirli davranmalarını Kesinlikle. öneriyoruz. En azından yanlarında kişisi bir eşarp bulundurmaları gerekiyor. Hı -hı. Hı -hı. Ve su tabii e, ki. Eve su bulundurmaları gerekiyor. Dediğim gibi alternatif yollar arayışında bütün o kitle şu anda. Hiç kimse evine dönmüyor. Evet. Böyle bir niyeti yok. Biz evet. de öyle bir alternatif yol. Alo El Aslan. Evet, evet sağlamda. Son, son söyledi. Aslında özetliyordu belki de. Evet. Hiç kimse dağılmıyor dedi. Yine de e, alternatif yollardan e, taksimi bir şekilde çıkmaya. Dağılmasın. Zaten kitle aslında çok kalabalık kitle. Dedim biz kalabalıyız aslında. Öyle evet. söylemek lazım. Bu arada bir yandan da Farklı kollarında, taksim e oluşan farklı kollarda bir insanların birikliğini düşün, göz önünde bulundurursak Hı. ve aslında Taksim'in abluka altında olduğunu düşünürsek tam da bütün bu süreç yani bir yandan oradan o tünellerin geçmesi, Taksim Parkı'nın alınması sanki aslında hani çoktan karar verilmiş de ona göre davranıyorlarmış hissini yaratmıyor değil. Taksim'i e tam da aslında kanser etmeye çalışıyorlardı ama buna karşı İstanbullular direniyorlar günlerdir. Bugün de... Evet. Kötü haberler eşliğinde maalesef bunu takip etmeye çalışıyoruz. Şimdi Emrah Temizkan telefonumuzun diğer ucunda. Emrah merhaba. Merhaba İkizan. Merhaba Emrah. Sağ olun. Teşekkürler. Neredesin şu anda? Şu anda ben Büyük Barmak Kapısı Odağ'ın girişimdeyim. İstikbalde ee, evet. Burada çok büyük, evet, büyük bir tavalık var. Büyük Barmak Kapısı Odağ'ın az önce büyük bir giriş oldu istiyacat etmesine. Hı -hı. Ben de daha takim veriyorsunuz. Evet. evet. Büyük bir giriş oldu derken... Ee, zaten girilemeyecek durumda mıydı İstikler Caddesi'ne onu sormak isterim. E, hayır şu anda e, Partisi Bakar'dan İstikler Caddesi'nin girişi oluyor. Galatasaray sesine kadar uzanıyor kortej ve sonu görünmüyor diyebilirim. Hı hı. İstikler Caddesi'nin başı e, bir gaz bulutu olarak şu anda e, gözümüzde çarpıyor ve rüzgarın etkisiyle gaz e, kortejinin her tarafına dağılıyor. Hı hı. E, Ters yönde esiyor yani maalesef. Evet, Do evet. Doğru yönde mi demek gerekiyordu? Evet... E, peki kitlerin dalmadığını tahmin ediyoruz. Taksime doğru bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Ee, neler söylemek istersin? Mesela şey tarafından, Tarlabaşı tarafından katılım mümkün mü? Gözlemleme imkanı buldum. Sen nasıl indin bu arada? Galiba evet. alt yolları evet. kullanarak yukarı çıkmıştın. Evet, ben de o sayfasından oradan dahil oldum. Ee, Tarlabaşı tarafından da girişler var. Ee, dediğim gibi Büyük Fenerbahçe sokaktan bir giriş oldu. Eee Evet. Diğer taraftan min sokaktan giriş oldu böyle böyle biz de yaklaşık 15 dakikada 1 saatlikinden e, büyük panlik okusukan girişine kadar gelebildik. Evet. Bir e, kalabalık isteyeceğiz. Girişinde şu anda. Evet. Hı -hı. Peki kendinize dikkat edin o zaman tekrar. Teşekkür ediyoruz. Tebakk da olacağız. Iyi iyi evet Emrah teşekkür ediyoruz. Evet o da istiklal'den bir biridir aslında orayı bilmiyorum demişti ama de, Morusta pek kalabalık anladığımız kadarıyla. Evet e, bir şekilde bir yandan e, hem aslında bu e, toplumsal muhabbet, muhalefetin farklı kanatlarıyla e, konuyu görüşmeye çalışıyoruz. Hem de bir yandan icraatın içinden şu anda orada olan e, Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen e, kişilerle konuşmaya çalışıyoruz. Erastan Sağlam biraz Elmedağ kısmını bildirdi. Sonrasında e, Emre İstiklal bildirdi. E, Reşit içine bağlanacağız şimdi Greenpeace'ten kendisi. Hmm. Evet. Şimdi Didem'den haberi aldım bağlanamadığımıza dair. E, telefonlarda. ...sanırım bazı sorunlar var ama... Ee, ...Serkun Hocak'la evet, konuşacağız. Alo. <gülüyor> Efendim. Merhaba Serkan. Merhaba, öksürüyorsun. <gülüyor> Hoş geldin yayından. Umarım her şey yolundadır. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Her şey yolunda... ...demek isterdim ancak... ...her şey yolunda değil Taksim'de bugün. Evet. Ee, şu anda... ...şu an itibariyle nerede olduğunu... ...sorabilir miyiz? Ya şu an tam... ...Dımarma Öteli'nin önünde... ...ortada meydandayım. Biraz gazlardan... ...uzaklaşmaya çalışıyorum çünkü... Hı -hı. Gelirse konuşamayabilirim. Evet, ee, gaz evet. maskem var kafama çektim. Ee, bütün insanlar Taksim'in dört bir tarafında meydana girmeye çalışıyor. Ancak polis de meydanın dört bir tarafında dört bir tarafını ablukayı almış insanları sürekli uzaklaştırmaya çalışıyor. Hı hı. Ben yaklaşık 4-5 saattir e, buradayım. Hı hı. Aynı manzara sürekli devam ediyor. Yani polis 15 kişilik 10 kişilik grupların üzerine bile... Gazla müdahale ediyor ve uzaklaştırmaya çalışıyor insanları burada. <gülüyor> çok fazla polis var, çok fazla gaz sıkılıyor. İnsanlar dükkanlara, mağazalara bulabildikleri yerlere gaz atılınca sığınıyorlar, kaçıyorlar. Ancak şu ana kadar Gezi Parkı'na giren olmadı diyebilirim. Evet, henüz yani giriş olmadı. Ama ol, olmasını bekliyoruz esasında. Bu akşam olur mu bilmiyorum ama yarına da bir eylem yapıldı. Her neyse çok da uzatmamak lazım ama. Belki son olarak şunu sorabilirim Serkan. ilk yardım ve bir şekilde gazdan etkilenen ve orada yaralı olarak bunun insanlara ulaşım için ambulans konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını gün içinde haberler almıştık. Bu durumda bir sıkıntı var mı hala? Çünkü gruplar çok dağınık. Yani nerede olduk düzenli bir şekilde değiller Hı -hı. ve her tarafta bu atılan gaz bombaları insanların vücutlarına çarpıyor. Plastik vermede kullanıyor zaman zaman sarı sırayanların Omzuma da geldi. Evet. Her tarafta yaralılar var. Ben bir ara Taksim Yardım'a gittim. Taksim Yardım'a sürekli ambulanslar geliyordu. Yani Maalesef, evet. 112 bu anlamda hızlı çalışmaya çalışıyor ancak e, tabii şu da var. Yani çok ciddi yaralılar da var. Hayati tehlikesi olan birisini duydum ancak e, normal vatandaşlar, turistler hayatını ilk defa gazdan etkilenen ee, bilmiyorum hiç gaza maruz kaldınız mı ama ilk 10-15 dakika Maalesef, evet. yani insan kendinden geçiyor. Fenalık geçiriyor Hı -hı. Evet. ve hemen ambulansları falan arıyor. Herkes. Biraz önce daha bir vatandaşın yanındaydım. Ben televizyon etmeye çalıştım. Ee, hani ambulans arıyordu. Dedim evet. özel bir durumunuz yoksa geçecektir. Ee, ben bir detay daha söylemek istiyorum. Detay. Yıllardır e, Taksim meydanındayım. Bu 1 Mayıs özellikle e, olaylar çıktığında da buradaydım. Ancak şunu çok rahat söyleyebilirim. Bugüne kadar ki Taksim'de çıkan olaylarda e, hiç bu kadar uzadığını, bu kadar şiddetli bir e, polis müdahalesine gaza maruz bırakıldığını vatandaşlarını görmedim. Yani İstiklal cihazesi tam anlamında her zaman o doğuda gördüğümüz kepek kapatma manzaraları Bugün e, İstiklal Caddesi'nde vardı hiçbir mağaza, dükkanlarını açmadı açamadı. Vatandaşlar her tüm ara sokaklardan her taraftan Gezi Parkı'na insanlar gelmeye çalışıyor. E, ve sayı sosyal medyada, televizyonlarda bugün internetteki haber portallarında yayıldıkça buraya insanlar e, gelme isteği daha da artıyor. Sayılar daha da artıyor ama polis de direniyor. Ben de açıkçası bir gazeteci olarak burada bulunuyorum. Ee, ...hem haberleri izleme hem de ne olacağını gerçekten çok merak ediyorum. Yani buradaki insanlar e, Taksim Gezi Parkı'na girebilecek mi? Çok fazla insan var açıkçası çok merak ediyorum ben de. Bu, bu nereye kadar devam edecek ve neyle sonuçlanacak? Evet gerçekten giderek hız yükseliyor tam da dediğin gibi çünkü öfke öfke de artıyor bir yandan bütün bu aşırı e, şiddete karşı bir biçimde yani asimetrik diyecek kötü olacak. Muhtemelen bir bir son dakika belki siz vermişsiniz ancak e, ben de bir hatırlatma yapayım 6. İdare Mahkemesi'nin bir evet. kararı var. Evet evet aynen. Muhtemelen şu anda Gezi Parkı'na girmek isteyen insanların da burada bu onları sokmamaya çalışan yerlilerin de karar tebliğ edilmediğinden dolayı haberleri yok yani o kadar olağanüstü bir durum. O kadar Kesinlikle. şu andaki yaşanan şey hukuksuz ki hı hı. E, maalesef devam ediyor göz göre göre. Evet Gezi Parkı'nda bulunmak bu çık çıkan karardan sonra artık tamamen hakkımız po polisin ya da hükümetin orada orayı abluk altına alması ise tamamen yasa dışı. Şu anda bunu bir kere daha hatırlatalım. Bakalım mahkeme Burada. kararına rağmen e, bundan sonrasında nasıl devam edecek? Beklip göreceğiz biz de takipte olacağız. Evet, bu, bu arada da tam da dediğim gibi Nasıl, nasıl o kadar insan oradayken polis de şiddeti azaltmıyorken umarız daha kötü şeylerle karşı karşıya kalmayız. İnşallah en büyük en büyük e, buradaki tedirginliğimiz de bugün hastaneye gittim. Hastanenin içinde içeriye de girdim makinelerimi bıraktım. Yasak çünkü almıyorlar çok sıkıcı. Genelik önlemleri de var orada. Hı hı. Yani gerçekten hayatı tehlikesi olan insanlar var. Ee, sürekli kafasından yaralanan insanlar geliyor gazeteci arkadaşlarımı gördüm çok üzüldüm yani gazeteciler sadece e, Reuters'ın bir muhabiri Osman'ın bir arkadaşının kafasını kaç tıkıştırdığını kendisi bile bilmiyor bir anda yığıldım kaldım diyor çok üzücü manzaralar yani ne için yapılıyor buna değer mi anlam vermek gerçekten çok güç. Evet Serkan Ocak çok teşekkürler. Katıldığın için sen gaz maskeni tak istersen Ve öyle devam edeceksin <gülüyor> Yük, Uzaklaştım büyüsüne. zaten çünkü Etkileniyorum şimdi tekrar geri döneceğim Yayından sonra olayları izleme Teşekkürler kolay ve gelsin. Size de kolay gelsin iyi yayınlar Hoşçakal görüşürüz Evet alandan Telefon bağlantılarımızla devam edeceğiz Birazdan mümkün olursa Yayını tamamen Hablukaya almış vaziyetteyiz Biz de ıskarttığa çıkarttık daha doğrusu Evet ufak bir Aramız olacak, açık radyoların bir kısmı da orada. Onlara da bağlanmaya çalışacağız mümkün olduğu kadar.